Bismillah, Alhamdulillah ve salat ve sallam ala Rasulullah. Şehitler ölmez, diridirler, dirler, fakat siz bilmezsiniz bu ayeti nasıl anlamalıyız? Rabbimiz Bakara suresi 154. ayette şöyle buyurmaktadır: Estağfurullah. Ve la teqlulü lümen yukutanufi sabili Llah amwat, bal ahiyam, ve lakin la Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler ancak siz bilmezsiniz. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demek bu ayetle yasaklanmıştır. Çünkü ölüm kelimesi ve düşüncesi cesaret kırıcı bir kelimedir, düşüncedir. Ve Allah yolunda kendini feda etme ve onun yolunda savaşma istek ve cesaretini yok eder. Yani bu yola baş koyanlar için teşvik edici değil, istek ve cesaret kırıcı olacağından bu yasaklanmıştır. Bunun yerine Müslümanlara şehitlerin ebedi hayatta mutluluk içinde yaşadıklarına inanmaları söylenmiş oluyor. Bu cesaret ve yiğitlik ruhunu canlı tutan bir gerçek olacaktır. Nitekim Al-i İmran Suresi 169, 170 ve 171. ayetlerde şöyle buyuruyor Rabbimiz. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sayma. Hayır, onlar Rableri katında diridirler, rızıklanmaktadırlar. Allah'ın kendi fazlından onlara verdikleriyle sevinç içindedirler. Onlara arkalarından henüz ulaşmayanlara müjdeler vermektedirler ki onlara hiçbir korku yoktur mahzun da olacak değillerdir. Onlar Allah'tan bir nimeti bir fazlı, bolluğu ve gerçekten Allah'ın müminlerin ecrini boşa çıkarmadığını müjdelemektedirler. İşte kardeşlerim, şehitlerin durumu çok farklıdır. Şehitlere, Allah yolunda öldürülenlere öyle bir hal öyle bir taltif öyle bir ikram ikram hali olmaktadır ki onlar bununla ölmekte onların rızıklandırıldığı ayette bildirilmekte ve böylesine muhteşem bir akibetin akibete ulaşanların neler kazanabileceği anlatılmaktadır. Dolayısıyla bu ayetle aslında Allah yolunda ölmek isteyenlere, şehit olmak isteyenlere büyük bir teşvik ve onların kazanacağı büyük bir mükafat anlatılmaktadır. Evet, zahiren şehitler, Allah yolunda ölenler ölmüşlerdir. Ancak onların içinde bulundukları durum, ahval, bizim bilemediğimiz ve müthiş ikramlar zorunlu Allah'ın onlara karşı son derece cömert, ikram ve taltıflarıyla dolu bir mertebede olduklarını bu ayetten anlıyoruz. Bu kutlu akıbetin e, ne kadar önemli olduğunu ve ahirette neler kazandıracağını e, ve bu akıbetle şehit olanların da mutlu sevinç içinde ve geride kalanlarına bu yaşadıkları sevişli hali, yaşadıkları durumu bildirmek istediklerini anlamış oluyoruz. Bu ayetlerden böyle bir tefsir sonucu çıkarmak gerekir.